Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği'nde Bugün yine Bir önceki e, ay Yaptığımız gibi Kasım ayının hukuk olaylarını hatırlamak ve onlarla ilgili birlikte sohbet etmek üzere Ümit Altaş arkadaşımız e, ve Aynur Hanım'la birlikte e, bugün beraber olacağız. Evet Ümit'ciğim e, neler oldu bir aydır e, belki e, <gülüyor> hatırlıyoruz ama e, hatırlamadıklarımızı ve kaçırdıklarımızı da sen bize zaten derleyip topluyorsun. Emeklerin için de teşekkür ederiz. Ayrıca hoş geldiniz. Sizin bir, bir diyeceğiniz evet. var mıydı? Hoş geldiniz diyorum ve sözü derhal İmmit Bey'e bırakıyorum. <gülüyor> ya, merhabalar, çok teşekkür ederim. Ee, hoş bulduk. Ee, aslında programın beraber sahibi sayılırız. Onun için e, hoş geldiniz şeyini kabul etmiyorum. <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> e, e, şöyle... O zaman her hafta gel İmmit <gülüyor> Aha yok ya Öyle <gülüyor> ya şöyle ayda bir şey gelip. <gülüyor> Olmaz öyle yani hep bekliyorum. Ge geçen ayı hatırlarsanız ilk programımızda yani Ekim ayın gündeminde çok yoğun bir gündemle e, karşı karşıyayız diye başlamıştık. E, herhalde e, erken bir cümle bu. Çünkü bu ay bir önceki aydan daha yoğun bir gündem. E, ve zannedersem ondan sonraki aylarda daha yoğun bir gündemle e, karşı karşıya kalacağız. E, gerçekten ama Kasım ayı e, biraz daha kara kalem e, çalışılmış, çok e, çokça olduğu bir ay oldu. E, i̇lk önce tabii ki Ekim ayının son gününde e, hepimizin bildiği gibi kötü bir haberle başladık Kasım ayına da. E, o da İzmir depremiydi. E, İzmir e, depremiyle rakamlara göre 115 kişi hayatını kaybetti E, avukatlık camiamız açısından da e, ayrıca üzücü haberler vardı. Çünkü meslektaşlarımız da vardı hayatını kaybedenler arasında. E, tabii ki yine bu tartışmayla daha önceki depremlerde sıkça sorulan sorular yeniden sorulmaya başlandı. Fakat yine cevapsız kaldı. Bunlar da deprem vergileri nerede e, ve sorumlular kim? Kasım ayının zaten ilk programı da, hukuk güvenliğinin ilk programı da bu konu üzerineydi. Avukat Ergin Cirmen'le sizler bu konuyu konuştunuz. Daha ayrıntılı bu konuyu dinlemek isteyenler varsa zannedersem açık radyo üzerinden ulaşabiliyorlar. Yine bir fikri takipten bahsedeyim. Hatırlayacaksınız geçen ay Van'ın Çatak ilçesinde... Askerler tarafından gözaltına alınıp sonrasında helikopterden atıldığı iddia edilen iki vatandaş vardı. Servet Turgut ve Osman Şivan. Servet Turgut yaşamını yitirmişti. Osman Şivan ağır yaralanmıştı. Bu ayda e, yine bu konu gündeme geldi. Bu sefer gündeme gelmesinin sebebi... Ee, milletvekili Ahmet Şık'ın e, olay yerine gidip, olayın tanıklarıyla görüşüp danışmanı Yılmaz Ruhi Demir'le hazırladığı rapor oldu. Ee, bu, bu raporda Ahmet Şık e, aslında Servet Turgut'un ölümüne ve Osman Şiba'nın ağır yaralanmasına helikopterden atılmalarının değil, helikopterden atılmadan önce askerler tarafından işkence yapılması Ve kitlesel kaba dayağı maruz kalmalarının neden olduğunu ifade etti. E, konuya ilişkin İçişleri Bakanlığından net bir cevap gelmedi. Biz İçişleri Bakanı'nı e, olaydan sonra, günler sonra e, bütçe komisyonları görüşmesinde ilk kez e, gazetecilerle karşı karşıya geldi. Neden bu konuya ilişkin bir açıklama yapmıyorsunuz sorusuna İçişleri Bakanı'nı Ee, rahatsızdım, ee, ondan dolayı bu olayın işin bir açıklama yapmadım e, ifadesinde bulundu. Tam bu konu sıcaklığını koruyorken, daha bunu netleştirmemişken yine üzücü bir yaşam hakkı ihlali iddiası Hakkari Yüksekova'dan geldi. 61 yaşındaki Şerali Dereli e, köyünde ahırına giderken askerler tarafından açıldığı iddia edilen ateş sonucu yaşamını kaybetti. E, bu iddia ile ilgili Hakkari Valiliği bir açıklama yaptı. E, Dereli'nin uyuşturucu madde imalatından suç kaydının bulunduğu, e, o gün e, bir operasyonun olduğunu, e, fakat konuya ilişkin e, idari soruşturmanın başlatıldığını açıkladı. Bu olayı da bir sonraki ayını takip etmeye, e, olayla ilgili soruşturmanın sonucunu aktarmaya çalışacağız. E, Bizim kendi camiamız, avukatlık camiası açısından Kasım ayının ayrı bir önemi vardı. E, zor bir ay geçti bizler açısından. E, çünkü çok sayıda meslektaşımız gözaltına alındı. Kimi tutuklandı, kimi tutuklu meslektaşlarımız da yine tutukluluğunun devamına karar verildi. Hatırlayacaksınız e, Kasım ayının ilk başlarında İstanbul'da iki avukat arkadaş gözaltına alındı. Bir tanesi avukat Sinan Varlık. Diğeri de Halkın Hukuk Bürosu avukatı Selda Şaraldı. Ee, Sinan Varlık e, tutuklandı. Ee, Selda Şaraldı ile ilgili e, teyit edemedim tutukluğuna dair. Sizlerin bilgisi var mıdır bilemiyorum ama. E, Şaraldı ile ilgili bir iddia atıldı. 8 saat ters kelepçeyle bekletilip e, COVID pozitif çıkan müvekkillerin aynı odada e, tutulduğu iddiası yansıdı. Hatırlayacaksınız Diyarbakır'da çok sayıda avukat gözaltına alındı. 24 avukat sabaha karşı yapılan operasyonla evlene yapılan baskınlarla gözaltına alındılar. Yine hemen ardından 3 avukatın Bursa'da gözaltına alındığı şey haberi geldi. Bu 3 avukat da daha sonra adli kontrol e, haliyle serbest bırakıldılar. Tabii ki Bunlarla şey yaparken bu sefer yeni gözaltı haberi Mardin Borusu'na bağlı avukat Güner Mardin'le ilgili geldi. E, sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle e, davet edildiği e, adliyede ifade için gözaltına alındı. 3-4 gün gözaltında tutulduktan sonra sosyal medya hesabının ona ait olmadığı belirlendikten sonra serbest bırakıldı. Gözaltına e, alınmadan belirlenemiyor demek ki böyle şey. <gülüyor> e, evet. Şeyden, Urfa Baros'una bağlı e, avukatlardan e, Sevda Çelik Özbingöl e, uzun bir seneye yaklaşıkları zannedersem tutuklu ve bu ay onun tekrar tutuklu olduğu dosyanın celsesi vardı. E, bu celsede de tutukluluk halinin devamına karar verildi. E, as ileriki dönemlerde yine bu e, Tartışmayı büyütecek, belki de yeni gündemleri beraberinde getirecek çok önemli iki atama yaşandı Kasım ayında. Hukuk gündemini takip eden, sadece hukuk gündemini değil, buradaki hukuk politik gündemindeki herkesin bilebileceği iki isim. Birisi İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, diğeri de Ankara Başsavcısı Yüksel kocama Ee, bu iki başsavcı görevlerinden alındı ve Yargıtay'a atandı ee, onlarla beraber Yargıtay 12. ceza dairesinde e, artık göreve başladılar ee, bir de HSK eski genel sekreteri Fuzuli Aydoğdu o da 12. ceza dairesinde ilginç bir takım oldu ee, tabii ki şey tartışması başladı acaba bu atamalar bir basamak mı Bir ödüllendirme mi yoksa tam tersine tenzili rütbe mi tartışmaları başlarken haber İrfan Fidan'dan geldi. İrfan Fidan AYM üyeliğine aday olduğunu açıkladı. Bu ne demek sizin de bildiğiniz gibi 2021 yılının Ocak ayında Yargıtay'dan gelen AYM üyesinin görevi sona eriyor. Ee, Burhan Üstündü yanlış hatırlamıyorsam. Ee, 17 Aralık'ta Yargıtay Genel Kurulu toplanacak. Aslında 1 Aralık'ta toplanacaktı ama pandemi nedeniyle ertelenmişti. 17 Aralık'ta toplanacak ve 17 Aralık'ta 3 kişiyi Cumhurbaşkanı'na bildirecek. Ee, en çok oy alan 3 kişiyi. Daha sonra Cumhurbaşkanı da bu üç kişiden birisini seçerek boşalan AYM üyeliğine atayacak. Yani e, özetle İrfan Fidan Anayasa Mahkemesi üyeliğine doğru gidiyor mu diye e, bir başlıkla karşı karşıyayız e, ve zannedersem Ocak ayında e, bunun net olarak cevabını öğrenmiş olacağız. Önemli bir gündemdi. Evet, bu, bu sanıyorum Anayasa Mahkemesi'nin gecede ışıkları açık mı kapalı mı tartışmasına nokta koyacak atamalardan biri olacak herhalde. Ee, öyle gibi gözüküyor. Belki eksik bıraktığım bir şey o konuda sizlerin yardımı. İrfan Fidan'ı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'nı belki dinleyicilerimiz için kısa bir hatırlatmakta fayda var. Zannedersem kamuoyunun gündemindeki bütün davaların savcılarından bahsediyoruz değil mi? Evet, evet İstanbul bütün. ve Ankara. Evet İstanbul e... ve Ankara'daki önemli davaların savcıları. Başsavcıları hatta. Başsavcıları. E, bir diğer gündemimiz e, bu her ay... Önümüze çıkacak ve ağırlaşarak e, geleceğe benzeyen bir gündem o da cezaevleri. E, tabii ki özellikle Covid-19 salgını pandemisi e, yalnızca dışarıda değil içeride cezaevlerinde de ciddi sorunlara e, sebep oluyor. Ve bu konuya ilişkin tam e, güvenilir e, ve güncel bilgiye erişmekte zorluk çekiyoruz. Evet. yine bu ayda e, hasta tutsaklar e, ve tutuklu hükümlüler ve aynı zamanda Covid-19 pandemisiyle ilgili tartışmalar e, gündemde yerini aldı. Eee ilk olarak Ahmet Altın'ın avukatı Figen Çalıkuşu'nun eee açıklamasını e, okuduk. Figen Çalıkuşu eee Ahmet Altan'ın kaldığı Silivri Fatih Cezaevindeki koridorda eee Covid-19, 3 hücrede Covid-19 vakasının tespit edildiğini, bu sebeple müvekkilinin sağlığından endişe ettiğini belirtip tahliye talebinde bulundu. Yine metris R tipi cezaevinde Abdullah Turan adlı hükümlü adli tıpın cezaevinde kalmasında risk var, yaşamsal tehlike var denmesine rağmen tahliye edilmediği bilgisini Ee, avukatı açıkladı. Ee, Abdullah Turan boyundan aşağısı felç e, ve avukatı yine e, tahliye edilmesi için anayasa mahkemesine başvurdu ve müvekkinin ölüm tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Ee, bir cezaevi raporu Özgürlükçü Hukukçular Derneği'nden geldi. Diyarbakır cezaevi önünde bir basın açıklaması yaparak duyurdular. Ee, raporda cezaevlerinde covid vakalarının arttığını ve aynı şekilde kötü muamelerin de arttığını pandemiye ilişki gerekli sağlık tedbirlerinin alınmadığını, e, fakat pandeminin avukat-müvekkil ilişkisinin e, ve görüşmelerin kısıtlanması için bir e, bahane olarak kullanıldığını e, belirttiler raporunda. E, tabii ki bu cezaevi demişken e, zannedersem Aralık ayında yine güncel tartışma konularımızdan birisi olacak. Belki daha ayrıntılı üzerine konuşmamız gerekecek. Ee, çok önemli bir proje. Ee, bir süredir Adalet Bakanlığı sitesinde duyurusu yapıldı. Projenin adı Akıllı Teknolojilerin Ceza İnfaz Kurumlarına İntegrasyonu. Ee, bilmiyorum daha önce duydunuz mu ama Adalet Bakanlığı ilgili projeyi şöyle e, tanımladı. ileride geliştirmeye açık bir proje olmakla birlikte dilekçe, yemek, sayım, kitap, mektup bu tür istemler artık bu proje ile beraber sesli yanıt sistemi üzerinden yapılacak ee, ve bu şekilde de e, personel tasarrufuna gidilecek. E tabii bu ciddi hak hakikatlerle konusunda bir endişe de doğdu. Eee Bu şu anlama geliyor, tutuklu ve hükümlüler bundan sonra gardiyanla yüz yüze gelmeden, görüşmeden kaldıkları koğuşları hücrelere yerleştirilecek bilgisayar sesli yanı sistemiyle talepte bulunacaklar ve sesli yanı sistemiyle o taleplerine cevap alacaklar. Tabii projenin de ucu açık olduğu söylendi, daha nelerin ekleneceği belli değil. Zannedersem e, bu konu özellikle hukuk güvenliği programında Aralık Ayı'nda ve sonraki aylarda daha ayrıntılı konuşmamız gereken başlıklardan birisi olacak. E, tabii ki yakından izlediğimiz e, gündemlerden en popüler gündemlerden bir tanesi acaba Türkiye yeniden AB'ye yakınlaşıyor mu, hukuk reformu gündeme gelecek mi sorusu olduğu için. Kısa bir hatırlatma yalnızca nasıl e, böyle bir iyimserlik havası doğduğunu hatırlayalım. İlk önce HSK, Kavala'nın tutuklayan hakimlerin istesini e, istedi. Hemen arkasından Cumhurbaşkanı'nın sözleri geldi. Kendimizi başka yerde değil Avrupa'da görüyoruz e, sözleriydi bunlar. E, derken Adalet Bakanlığı'nın açıklaması da hemen sonrasında geldi. O da hukuk devleti vurgusu yaptı ve ilginç bir tespitte bulunduğu demokratik ortamı sosyal gelişmenin olmaz olması görüyoruz. Hukuk devletini tam anlamıyla yaşama geçireceğiz e, açıklamalarında bulundu. Derken Bülent Arınç da çıkıp Kavala ve Demirtaş serbest bırakılsın e, beyanatını verince bir iyimserlik havası acaba bir şeyler değişecek mi e, tartışmaları başladı. fakat Ama o ee, zaman olanlar oldu. <gülüyor> evet, e, olanlar oldu derken de sırasıyla Bülent Arınç'ın istifası geldi. Arkasından Alaaddin Çakıcı'nın e, Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden mektupları, Devlet Bahçeli'nin onu sahiplenmesi ve Cumhurbaşkanı'nın da final sözleri. O final sözlerini hatırlarsak kimse bizim reform gündemimize ilişkin yaptığımız vurguları bahane ederek yeni bir fitne ateşi yapmaya çalışması tabi burada biraz daha şey gibi oldu Karl Marx'a bir atıf yaparak ondan biraz yardım isteyerek o meşhur cümlesi geldi aklımıza aldatıcı iyimserlik gerçek kötümserliktir diye o iyimserlik havası da bu ifadelerle tekrar ortadan kalktı Tabii ki gözler 10 11 Aralık'ta toplanacak olan AB konseyindey Hatırlarsanız Avrupa Parlamentosu 10 11'de toplanacak Aralık'ta toplanacak AB Konseyi'ni Türkiye'ye Konse yapmış. E pardon Av Avrupa Konseyi mi? Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi mi? Galiba öyle Aa, ben yanlış hatırlamıyorsam komite olacak ben, bu, bu, par bu. parlamento çağrı yapmıştı. Konsey diye hatırlıyorum ama tekrar teyit etmekte fayda Olabilir, olabilir. Çünkü e e bu E, Eylül ayında başlayan izleme yani e, kesinleşen e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen e, Kavala ile ilgili buradaki e, ihlalin giderilmemiş olması nedeniyle e, sanıyorum izleme başladı Eylül ayında ve de e, işte Aralık'ın e, 11'inde de Bakanlar Komitesi bu konuda herhalde bir tutuk. ...oturmalıca... ...veya karar verecekleri... ...anımsıyorum ben... ...bu şeyi... Evet, evet. Ben AB konsiliye not almayacağım ama... ...farklı <gülüyor> şekilde... ...çok büyük yaptırımlar beklenmiyor... ...fakat yine de bir baskı var... ...bir yaptırım çıkacağına dair de... ...beklentiler var... ...fakat tabii ki... ...önemli bir toplantı... ...toplantı sonrası açıklamaları da... ...hukuk gündemi merakla bekliyor... Bu ayda şey var, e, yine bir tiyatro yasak kararı var. Hatırlarsanız e, geçtiğimiz aylarda e, Dariofo'nun klaksonlar, borazanlar ve bırtlar oyunu e, yasaklanmıştı. Kamu düzenini bozabileceği gerekçesiyle. Bu ayda yeni yasak kararı Urfa Valiliği'nden geldi. Beru isimli bir Kürtçe oyununun Urfa ve ilçelerinde oynanması 13 Kasım tarih e, kararla yasaklandı. E, Tahir Elçi'nin öldürülmesinin 5. yıldönümüydü. E, çeşitli ulusal ve ulusal <gülüyor> kuruluşlar e, konuya ilişkin açıklamalar yaptılar. E, biz de bu vesileyle bir kez daha saygıyla almış olalım. E, yine geçen aydan hatırlarsanız e, bu aya devrettiğimiz ve kamuoyunun da merakla izlediği bir e, düzenleme ve onun sonuçları var. O da E, sosyal medya düzenlemesi olarak kamuoyunun da e, bilinen e, ve 1 Ekim'de yürürlüğe giren e, şey düzenlemeydi. Bu düzenlemeye göre hatırlayacaksınız sosyal medya platformlarının temsilci bildirme zorunluluğu getirilmişti. Gözler Facebook, Instagram, Twitter, Periscope gibi e, herkesin yoğun kullandığı platformlardaydı. Geçtiğimiz ay içerisinde temsilci bildirmedi bu platformlar ve bakan yardımcısı Bu platformlara 10 milyon bir para cezasının kesildiğini açıkladım. Eğer bu ay içerisinde de bildirilmezse bu para cezası bu kez 30 milyon olacak. Ee, sonrasında da hatırlarsanız yine geçen ay bahsettiğimiz şekilde e, önce %50 daha sonra %90'a kadar giden bant daraltma cezaları verilecek. Bant daraltma cezası ne anlama geliyor? Bu sitelere erişimin... Ee, olmaması anlamına gelecek. Tabi bu konuyu yakından takip ediyoruz. Diğeri yine e, bir düzenleme ile ilgili hatırlarsanız internet üzerinden yapılan yayınlara e, rütük denetimi açan bir yönetmelik, bir düzenleme vardı. E, bu düzenleme sonrası Netflix, Amazon Prime gibi popüler platformların acaba Türkiye'den ayrılıp ayrılmayacağı sorusu sorulmuştu. E, Rütük açıklama yaptı bu ay içerisinde. Netflix ve Amazon Prime Video'nun tıpkı diğer e, yerli platformlar gibi yükümlülüklerini yerine getirerek Rütük'ten lisans aldığını açıkladı. E, güzel bir haber. E, gazeteci Müyesser Yıldız e, devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklamakla suçlanıyordu. E, tahliye oldu. E, aynı davada yargılanan İsmail Dükel, gazeteci... Ad, onun hakkındaki adli kontrol şartı kaldırıldı. Assubay Erdal Buaran ise tutukluluğun devamına karar verildi. Önemli e, iki e, Avrupa İnsan Hakları'nın mahkemesi kararı e, Kasım ayında açıklandı. İlki Cumhuriyet Gazetesi'yle ilişkin olandı. E, burada e, mahkeme... Murat Sabuncu ve arkadaşlığı. Evet. Değil mi? evet, burada mahkeme e, yazar ve yöneticilerin tutuklanmasının özgürlük ve güvenlik haklarının ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini hükmetti ve her gazeteciğin her birine 16 bin avro manevi tazminat ödemeye mahkum etti. Bir diğer önemli karar Ahmet Şık'la ilgili olan karardı. E, 2016'da gözaltına alınan ve aylarca tutuklu kalan Ahmet Şık'ın Gazetecilik faaliyetleri nedeniyle yargılandığına ve makul şüphe olmadan tutuklandığına Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararında yer verdi ve tazminat ödenmesine hükmetti. Ee, yeni soruşturmalar var. Ee, bu yeni soruşturmanın ilk haberi CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında geldi. Ee, o Gerekçe ise Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ve devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama. Hatırlayacaksınız, Başarır e, Televizyon programında e, Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış, ben değer biçemiyorum, 20 milyar dolar olduğu söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Soruşturma açıldı, haberi geldi. Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma haberini Kasım ayında tekrar öğrendik. Onun da gerekçesi hatırlayacaksınız, Kanal İstanbul projesine karşı çıkmaktı. E, soruşturmada hem de, hem de hem de özür dilerim. Yani, yani... hukuk reformu e, artık yeni bir hukuk uygulaması dönemine başlayacağız diye Cumhurbaşkanının açıklamaları hemen arkasından oldu ve zaten bu açıklamayla e, e, bu hukuk reformunun geleceğine ilişkin endişeler de e, başlamış oldu. Evet, e, açıklamalardan sonra zaten e, gündemi sıralarken de fark etmişsinizdir. Peş peşe geldi çoğu soruşturma ve diğer haberler. E, onun için de o imserlik havası çok hızlı bir şekilde ortadan kalktı. E, yine AK Parti Milletvekili Galip Ensarioğlu hakkında e, soruşturma haberini öğrendik. E, Gerekçeyse 2015 yılında Diyarbakır'da bir e, kişinin, militanın taziyesine ...katıldığı e, gerekçesi olarak sunuldu ve soruşturma. 2015 yılındaki bir ziyaret, bugün başlatılan bir soruşturmanın gerekçesi olarak sunuldu. E, uzun süredir e, biraz da böyle hani e, 2018 yılında hatırlarsanız... E, ...Urfa ilçesinde AKP milletvekili Halil Yıldız'la e, Şen Yaşarlar ailesi arasında... Seçim çalışmaları esnasında yaşanan tartışma sonrasında silahlı çatışmaya dönmüştü. Buna ilişkin olarak görülen davanın Malatya'da görülüyor bu arada güvenlik gerekçesiyle. Üçüncü celsesi yapıldı. İki kişi tutuklu dosyada onların tutukluğunun devamına karar verildi. Fakat belki de Kasım ayının en vicdanları sızlatan dava dosyası... Ee, yine Diyarbakır'dan geldi Kemal Kurkut. Hatırlayacaksınız 2017 Diyarbakır nevrosunda e, açılan ateş sonucu e, öldürülmüştü. E, o fotoğraf karesini hatırlarsanız üstü çıplak bir şekilde elinde suç sesiyle koşarken tam vurulma anında e, gazeteci Abdurrahman Gök fotoğraflamıştı. E, sanık olan e, polis beraat etti. Karar oy çoğunluğuyla alındı. Cinayet anının fotoğraflarını çeken gazeteci Rahman Gökis'i şu anda 20 yıl hapiste isteniyor. Bu çokça tartışıldı. Tabii çokça tartışıldı dediğim sosyal medya platformlarında yaygın olan gazetelerde görmek çok fazla mümkün olmadı. Bunun arkasından yine sizlerin o bahsettiği hukuk reformı ve benzeri şeyle, bağlantılı herhalde Kemal Bülbül HDP milletvekili silahlı terör örgütüne üyelik suçlamasıyla yargılandığı davada karar verildi ve 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ee, yine Büyük Millet Meclisi gündemindeki bir haber, e, Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP eş genel başkanı Pervin Bulda'nın da aralarında bulunduğu 18 milletvekilliğinin Dokunulmazlığın kaldırılması için 22 yeni fezleke sunuldu meclise. Ee, arada e, tekrar e, takip ettiğimiz davalardan, önemli davalardan birisiydi. Kamuoyunun da gündeminde olan davalardan birisi de Akıncı davası. Akıncı davasında karar açıklandı. E, 4 sivil imam olduğu iddia edilen 4 kişi hakkında 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ee, hatırlarsanız Cumartesi annelerinin 700. haftada bir eylemi vardı ve bu eylemde polis müdahalesi olmuştu. Daha sonra buna ilişkin davalar açıldı. Ee, cumartesi anneleri bu davayla ilgili hükümete seslenilen bir açıklamada bulundu. Sözde reformlarınızda bizi oyalamayın, toplumun ve bizim adalet talebimizi duyun ve adliyelerin kapılarına artık adalete açıl ifadelerini kullandılar. Ee, Bir e, rapor var. E, aslında bu raporda 294 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu denge ve denetleme ağ tarafından hazırlandı. Raporun başlığı 2021'e girerken Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Yargı. E, bu raporda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak adlandırılan sisteme geçildikten sonra yargıya güvenin azaldığı Hakim ve Savcılar Kurulu ile Anayasa Mahkemesi yapılarındaki değişikliklerin yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı açısından olumsuz etkiler yarattığı ve yürütmenin yargı üzerindeki kontrolün derinleştiği belirtildi. Yine aynı şekilde insan Hakları izleme Örgütü'nden bir rapor geldi. Artık 19. Ee, bu raporda da HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest, serbest bırakılması için çağrıda bulunuldu. Ee, uzun süredir e, kamuoyu gündeminde olmayan, e, fakat e, bir süredir de yurt dışında davaları takip eden Cem Uzan'la ilgili bir mahkeme kararı gündeme yansıdı. Fransa'da yaşayan Cem Uzan'la ilgili 2013 yılında Türkiye'de verilen 375 milyon avro değerindeki para cezasının e, Paris İstinah Mahkemesi tarafından reddi kararıyla e, karşılaştık Kasım ayı içerisinde. Hatırlarsanız TMSF, Uzan hakkında Türkiye'de alınan para cezasının Fransa'da da tanınmasını istemişti. E, bu talep e, bu mahkeme kararıyla reddedilmiş oldu. E, rekabet kurumunun bir karar var, önemli bir karar. Google hakkında rekabeti ihlal ettiği iddiasıyla bir soruşturma başlatılmıştı. Bu soruşturma sonuçlandı ve Google hakkında e, pazardaki faaliyetleriyle rekabeti ihlal ettiği iddiasıyla 25 milyon dolar ceza kesildi. Önemli iki e, düzenleme vardı resmi gazeteye yansıyan bu içerisinde. Bunlardan bir tanesi e, bildiğiniz gibi SGK prim borçları, kredilerin, diğer bütün e, vergilerin ertelendiği e, yasaydı. Bir diğer ise yurt dışında bulunan para altın, döviz, menkul kıymet ve diğer e, sermaye piyasası araçlarının sorgusuz bir şekilde e, Türkiye'de getirilmesi ve bunların nereden alındığı sorusunun sorulmayacağını düzenlemesini içeren düzenlemeydi. Bu her iki düzenlemede kısım ayında resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Ve son olarak İşler Türkiye şey. gündemiyle tabii Türkiye İşler gündemiyle şey. son başlık. Ee, onu hemen söyleyip Türkiye gündemini bitiriyorum. Ee, güzel bir haber Ankara'dan geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçe'nin 750 milyon dolarlık Ankara Park projesi vardı. Belediye devrine ilişkin süreç başladı. 7 ay açık kaldıktan sonra kapanan Anka Park'ın artık tahliye işlemine başlatılacağı Yeni Mahalle Kaymakamlı tarafından ilan edildi. Ee, Türkiye gündemi böyle. Ee, tabii şimdi izniniz olursa e, herhalde araya bir e, şarkı arası vereceğiz gibi geliyor değil mi Bahri Bey? Evet, evet siz bunun anonsunu yapın lütfen. <gülüyor> ee, evet. Sonra da... Ne, ne, niçin bu şarkıyı seçtiğinizi de zaten söyleyeceksinizdir. Ee, evet, Kasım ayı ayın gündemi derken çok değerli bir sanatçımızı Timur Selçuk'un Kasım ayında kaybettik. Ee, şimdi onun anısını Ümit Yaşar Oğuzcan'ın sözlerinden bestelediği Beyaz Güvercin parçasına çalalım. 95.0 e, Kasım ayının Hukuk gündemini Ümit Altaş'la konuştuk ilk bölümde. Şimdi devam edeceğiz ama Ümit Altaş ikinci bölümde dünya hukuk gündemiyle ilgili bize dikkat çeken konuları anlatacak. Ama belki de bu Türkiye içindeki önemli hukuk olaylarıyla ilgili Aynur Hanım'ın ve benim söyleyeceklerimiz olabilir. yani ilave edeceğimiz veya Ümit'in söylediği başlıklar içinde konuşacağımız şeyler neler var Aynur Hanım? Şimdi o kadar çok geniş bir liste sındı ki Ümit Bey gerçekten de haklı. Bunların hepsi hakkında zamanımız yok konuşmaya ama örneğin az önce düşen bir haberden, gündeme düşen bir haberden söz etmek gerekirse, Orgeneral Yaşar Güler ve e, Savunma Bakanı Hulusi Akar e, bir yerde bir araya geliyorlar. Ve Ali Mahir Başarı'la ilgili ordu Katar'a satıldı demeciyle ilgili bir değerlendirme yapıyor e, Savunma Bakanı. Akla ziyan bir husus. Böyle bir şey konuşulamaz. Şeffaflık haç safhadadır orduda. Gizli hiçbir şey yok. Adalet e, bunun cevabını verecek diyor Ali Mahir Başarı'nın değerlendirmesiyle ilgili. Özür dileseydi başka olurdu. Silahlı için satılmıştır denmesi çok yanlış oldu. Yargı gereğini yapacaktır diyor. Şimdi bakın bir taraftan Adalet bakın yargı reformundan bahsediyor ve yargı reformunun en önemli özelliğini düşünce özgürlüğünün korunması gerektiği, demokrasinin güçlendirileceği, hak ve özgürlüklerin geliştirilmesinin büyük önem taşıdığı belirtiliyor ve e, ifade özgürlüğünü korumaya yönelik e, gerekli düzenlemeler yapılacağı, rasyonel, ideal, şeffaf Basit süreçli, adalete erişilebilir, makul sürede yargısal sonuç alınabilir bir sistem kurulması vaadinden bahsediliyor. Aynı anda e, idarenin, yürütmenin yargıya e, yön verdiğini ortaya koyan, yine Cumhuriyet Başsavcılarını e, yürütmenin çağrısıyla e, görev yapmaya zorlayan eski alışkanlıkların, Devam ettiğini görüyoruz. Yani bir insanın yaptığı açıklamadan sonra hemen özür dilemeye mecbur bırakılması ki açıklama yaptı aslında. Ordudan neyi evet. kastettiğini, satma eyleminden neyi kastettiğini hemen ardından aynı program içinde sözün ardından anladığı Türkiye'de yaşayan bir olarak açıklamasını da yaptı. Buna rağmen bu süreç bu şekilde gürütülüyor. Sadece buna bir basit örnek diye dikkat çekmek istedim. Yoksa konuşacak çok şey var. Ben de e, <gülüyor> yani bu e, yeni bir hukuk reformu, yeni bir ekonomi reformu e, diye umutlandığımız e, sırada hakikaten bu umuda dayanarak kendisi de bir avukat olan e, Bülent Arıncı'nın e, yargı e, süreçleri devam etse de e, içerikleri kamuoyu tarafından bilinen Kavala ve Selahattin Demirtaş iddianameleriyle ilgili yaptığı değerlendirme ve gecikmiş adaletin o yıl sonra gelmesi halinde bunun adalet olmayacağına ilişkin açıklaması ve çok ha haklı bir açıklama yani e, bırakın bırakılmalılar düşüncesi bir talimat değil elbette ama bırakılma için verilen daha önceki talimatlara baktığımızda kişi özgürlükleri ve adalet açısından daha makul karşılanabilir bir açıklama. Üstelik de hukuk reformuyla bizim anladığımız perspektife uygun açık bir açıklama. Ama arkasından istifa etmek zorunda kaldı. Çünkü yani burada yine siyasetin yargı üzerindeki etkisi siyasetin yargı üzerindeki baskısını yaşamış olduk. Burada hakikaten e, yani iktidarın iki ortağı e, Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi e, iş birliğinde e, sanıyorum e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, bu Yargı reformu açılımıyla ilgili çok ciddi farklı görüşleri var. Bu çatışmanın da eee Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucularından olan bir avukat olan ve Cumhurbaşkanlığı işte istişare kurulunda bulunan Bülent Arınç'ın eee istifasına bir anlamda feda edilmesi oldu. Geldi. Aslında Bülent Arınç veya Adalet ve Kalkınma Partisi'nden herhangi birisi e, yani işte Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu'ndan veya bakanlıktan tıpkı Berat Albayrat'ta olduğu gibi çekilebilir, ayrılabilir veyahut da e, azledilebilir. Bunlar olabilir ama bu e, istifanın aslında bundan sonra yargı reformu konusunda düşündüğümüz kriterler açısından bir turnusol kağıdı olmasıydı önemi. Yani bizim beklediğimiz veyahut da hukuk reformu denilerek bugüne kadarki uygulamadan hukukun ortadan kaldırılmasına ilişkin e, bu tablodan e, yeni bir döneme geçilmesinin zor olduğuna ilişkin bir turnusol kağıdıydı. E, evet Yani iç E, hukuk olaylarıyla ilgili Türkiye'de yaşadığımız hukuk olaylarıyla ilgili doğan bir umut güneşinin e, adeta yine ben e, umutsuzluğa kapılmak istemiyorum ama e, geceye dönüştüğünü e, söylemek istiyorum doğrusu Türkiye'nin hukuk gündemiyle ilgili. Evet belki İç turnusun... çekişme iç çekişmeyi evet. gösteriyor yani 11'inde 11 Kasım'da Plan ve Bütçe Komisyonu'nda da Ee, adalet Bakanı e, yargı reformunu savunmuştu. E, 12 Kasım'da da e, ceza işleri genel müdürlüğünün düzenlediği ceza hukukunda alternatif çözüm yolları simpozumunda da aynı şeyi söylemişti. Ve e, özellikle yargı konjöktüre bakmaz, hatıra bakmaz, adalet yerine gelsin gerekirse kıyamet kopsun demişti. <gülüyor> Ve tutuklamanın istisna olduğunu söylemişti. Bundan bir hafta sonra zaten Bülent tanış işte, televizyona çıkıp evet. e, zaten ben Cumhurbaşkanı'nın da reform istediğini biliyorum, özgürlük istediğini biliyorum diyerek bir yol açmaya, açılan yolu örmeye çalışmıştı. Ama hemen üzerine e, istifa etmek zorunda kalması o 24'ünde istifa etti ve iki gün sonra da e, yargıta yapılan atamalar ve tutuklulukların hala devam ediyor olması aslında iç çekişmeyi, çok ciddi bir halde gözlerini seriyor diye düşünüyorum. Evet, İrfan Fidan atamasını da altını çizelim tabii ki. Bu da turnosol kağıtlarından bir tanesi olabilir. Çünkü neredeyse bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ihlal tespiti yaptığı kararların tamamına yakınında bir savcı olarak, savcı olarak yer alan İrfan Fidan'ın Anayasa Mahkemesi'ne doğru güden Yolda şu anda en azından bir adım attığını görüyoruz. Ee, Bahri Sadece de o değil, İrfan Bey'in yardımcısı Hasan Yılmazsa ise Adal evet. Bakanı yardımcısı olarak atan. Yani dolayısıyla bu atamaların hep siyasi bir anlamı var tabii ki. Evet, evet. Ee, ne derseniz dünya gündemine de e, geçin yavaşça. Evet, başlayalım. evet. Ee, evet. <gülüyor> aslında Türkiye gündemiyle paralel bir e, giden deli başlık haberde dünya gündeminde bu ilk başlık e, ilginç e, bir şekilde e, Kasım ayına bu başlıkta başladı. O da Bozkurtların Avrupa'da yasaklanması. E, çeşitli Avrupa ülkelerinde Bozkurtların faaliyetleri yasaklandı fakat şöyle bir tartışma başladı ilk önce Fransa'da e, Yasaklanırken Bozkurt adıyla kurulu bir dernek, bir kurum veya kuruluş yoktu. Fakat Fransa yasaklayan ilgili kararnamesinde Bozkurtları aşırı milliyetçi ve paramiliter olarak nitelendirip e, onların e, bir şekilde üç ilerli bayrak sembolü kullandıklarını ve gösterilerde parmaklarıyla kurt işareti yaptıkları tespitine yer verdi kararnamete. Bu da... Ee, özellikle ülkücü, ülke ocakları ve benzeri kurumların e, doğrudan yasaklaması anlamına gelebileceği olarak yorumlandı Fransa'da. Bu tartışma e, başlamışken ikinci haber Almanya'dan geldi. Almanya'da aynı şekilde e, bu hareketin faaliyetlerine yasaklanmasına ilişkin 5 partinin hazırladığı ortak teklifi Alman Federal Meclisi'nde kabul etti. Hemen arkasından Hollanda'dan bir açıklama geldi. Hollanda'da bozkurtları, ülke ocaklarını, bunların faaliyetlerinin hem hepsini AB çapında yasaklanması çağrısında bulundu. Yine gözler 10-11 Aralık'taki toplanacak konsey toplantısında. Bunu da yakından izlemeye devam edeceğiz. Polonya'dan bir haber geldi. Polonya'da Kürtaj'a neredeyse tamamen, Tümden bir yasaklama getiren bir anayasa mahkemesi kararı Kasım ayında e, kabul edildi. E, bu da çok ciddi, koronavirüse rağmen ciddi tepkileri neden oldu ve yürüyüşler, protestolar e, yapıldı. Daha konuya ilişkin onun sonrasında yeni bir kararla karşı karşıya değiliz ama ciddi bir muhalefet oluştu buna ilişkin. E, bir taraftan Polonya'da bunlar olurken İskoçya parlamentosu ise hijyenik bir PET ve tampon gibi sağlık ürünlerinin tüm vatandaşları devlet tarafından ücretsiz bir şekilde sağlanması kararı e, yasa teklifini Nisan 2019'da galiba verilmişti. Onu oy birliğiyle kabul etti. E, fakat e, daha sonrasında da Kasım ayının e, diğer yoğun gündem ise 2020 ABD Başkanlık e, seçimiydi. Hatırlarsınız e, ABD Başkanlık Seçimi öncesinde bir atamaya dikkat etmiştik. E, son dakikada Trump'ın yaptığı bir atamaydı. Amy Connett Barrett e, yeni mahkeme yapısında ilk kararını e, bir e, şeyde kullandı. E, kilise ile ilgili bir karardı. Ve kendisinin de oradaki pozisyonun bu kararın alınmasında e, etkin bir role aldığını yazdı e, gazeteler. O da şuydu... E, New York valisi pandemi sebebiyle şehirdeki dini etkinlikleri kısıtlama kararı al getirmişti. Buna yapılan e, itiraz anayasa mahkemesi yüksek mahkemenin önüne gitti. Ve bu dörde karşı bakın 5 oyla kabul edildi. E, yani tek bir oy farkıyla artık e, pandemideki dini etkinlikleri kısıtlama getirme kararı mahkeme tarafından kaldırılmış oldu. Buna benzer bir karar da Fransa'da Danıştay tarafından alındı. Fransa'daki Danıştay da e, hükümetin pandemiyle mücadele kapsamında kiliselere ibadet için gelenlerin 30 kişiyle sınırlandırılmasını öngören genelgesini kiliseler tarafından yapılan itiraz haklı buldu ve genelgenin gözden geçirilmesini istedi. Bir diğer e, şey ise, haber ise Kosova'dan. Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Tacik. Ee, Kosova Savaşı sırasında işlediği öne sürülen savaş suçları ile ilgili olarak Lahye'deki Kosova Savaş Suçları Özel Mahkemesi'ne sunulan iddianamenin kabul edilmesi üzerine görevinden istifa etti. Taçi istifa kararını devletin ve halkın itibarını korumak için aldığını söyledi. Ee, yine e, yakından takip ettiğimiz COVID-19 vaka sayılarındaki artışla E, ikinci dalgaya ilişkin olarak alınan tedbirler e, hukuk gündeminde yer aldı Avrupa'da. E, yeni yıla kadar e, birçok ülkede, Fransa'da, İngiltere'de, Almanya'da, Avusturya'da, Yunanistan'da e, bir sürü yer kapandı e, ve sıkı önlemler alındı. Bir diğer e, soruşturma e, haberi Avrupa Komisyonu'ndan geldi. Amazon'a yönelik Bir rekabet ihlali davası açıldı. Önemli bir dava bu. Bunun da e, takibini yapacağız. E, çünkü e, rekabeti ihlal ettiği ve bir tekel oluşturduğu iddiası var. E, yine Avusturya Genel Kurmay Başkanlığı'ndan e, bir açıklama geldi Kasım ayı içerisinde. Bu da dikkat çeken bir açıklamaydı. E, Avusturya Genel Kurmay Başkanlığı 4 yıl süren soruşturmanın ardından Afganistan'da görev yapan e, kendi ordusuna bağlı özel kuvvetler birliklerinin 39 kişiyi yasa dışı şekilde öldürdüğüne dair sağlam ve inandırıcı deliller olduğunu bildirdi. Ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Ghani'den özür diledi. Eşref Ghani Avustralya Başbakanı'nın kendisini aradığını ve üzüntülerini ilettiğini teyit etti. E, bu da ilginçti çünkü daha sonra 19 askerde e, 10 askerin olduğuyla ilişkisi... ...bu suçlama nedeniyle kesildi. Ee, yine... E, ...Fransa'da yeni bir... E, ...yasa tasarısı var. E, kabul, tasarı değil, kabul değdildi. Buna ilişkin ciddi protestolar... E, ...yükseldi. Bu da... ...polis memurlarına ait görüntülerin... ...paylaşımının e, suç sayılması. E, güvenlik yasası olarak... ...adlandırılan bir yasa bu. E, ciddi bir protesto var... E, Yine bunu izleyeceğiz, buna ilişkin geri adım atılacak mı? Bir diğer şey ise, hatırlayacaksınız eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan ilk Cumhurbaşkanı ilk kez yargıç karşısına çıktı Kasım ayında. Bu duruşmanın da sonuçlarını bir sonraki aylarda takip etmeye çalışacağız. Son iki başlık Birleşik Arap Emirlikleri'nden geldi. 18 Kasım'dan itibaren Türkiye' dair 13 ülkenin vatandaşlarına yeni vize verilmesini bir sonraki duyuruya kadar askıya aldı. Ve son başlıkta Almanya merkezli teknoloji üreticisi Siemens'den geldi. 235 bin çalışılarına toplamda 200 milyon avroyu özel Covid-19 prim olarak ödeyeceğini duydu. Yoğun bir gündem, bendeki evet. günden başlıkları bu kadar. Her aya başladığımızdaki aynı cümleyle tekrar şey yapıyorum. Ne yazık ki hukuk gündemi her zaman bir önceki aydan daha da artarak yükselmeye devam ediyor. Evet, çok teşekkür ederiz. Epey ayrıntılı bir rapor sundunuz dinleyicilerimize ve eminim çok eksiği var dediğiniz gibi ama... Bunları üst üste dinlemek bile son derece yorucu, kaygı verici. Arada minik güzel haberler olsa bile. Şimdi son iki dakikamız. Ben de bir eklemede bulunmak istiyorum. Press Emblem Campaign'in PEC'nin İsviçre Ceneve merkezi bir yapı. 56 ülkede yaptığı bir çalışmada 489 gazetecinin... Covid-19 yüzünden Mart ayından beri hayatını kaybettiği, bunlardan sadece bir tanesinin Türkiye'de olduğu belirtilmiş. Bu önemli. Pandemi ile ilgili tekrar sınırlamalar başladı. Hem gazetecilerimize hem tıp çalışanlarına, tüm sağlık çalışanlarına saygılarımızı tekrar dile getirmek ihtiyacı duyduğum ben. Bir sonraki programda umarım daha iyi haberler veririz ve teknik masada Ömer Bey'e teşekkür ederiz diyerek ben veda etmek istiyorum. Evet e, Ümit'ciğim e, teşekkür ederiz. Aslında Fransa'da da e, sokaklar oldukça hareketli. Belki orayla ilgili de e, bir e, ayrıntılı bilgi verebilirdik ama e, zamanımız hakikaten kalmadı. belki bir sonraki programda e, onu da konuşuruz ve orada yani demokratik bir e, gösterinin e, e, ciddi bir e, yasal düzenlemeyi e, Cumhurbaşkanı Macron'un e, geri çekmesine neden olduğunu ve bunun şeyini ayrıntılarını e, gelecek programda konuşuruz. E, evet, e, tekrar teşekkürler hem başta Ömer Şahin arkadaşımıza ve diğer açık radyodaki arkadaşlara Hem de tüm izleyicilerimize bu yargı reformu açıklamalarından sonra, hukuk reformu açıklamalarından sonra hukuk güvenliği getiren günlerde buluşmak dileğiyle Hoşça kalın diyelim. Herkese iyi günler diliyoruz. İyi günler.